Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in Amma ba'da Geçen dersimizde İbn-i Recep'ül Hanbeli'nin özet olaraktan hayatını biraz anlatmaya çalıştık Sonra konuya girmeden önce bir tabiri caizse mukaddime gibi bir şey yaptık. O da şuydu Dedi ki şimdi okuyacağımız kitap Zemmukasvetil kalp. Kalp katılığının yerilmesi. Tabi bizim bu kitaba ehemmiyet verebilmemiz için önce neyi bilmemiz lazım? Kalp katılığının insan üzerindeki zararlarını bilmemiz lazım. Yani kalp katılaştığında bana ne tür zararları var? Bunu bilmem lazım. Bunları anlattık. işte size Allahü Alem 5 tane veya 4 tane ayet anlattım. Allah Azze ve Celle'nin kalbi katı olan insanlarla alakalı söylediklerini ve netice olarak şunu söyledik yani Allah Azze ve Celle bize bunları hikaye olsun diye anlatmadı. Bize bunları masal olsun diye anlatmadı. Bize bunları düşünelim ve öğüt alalım diye anlattı bu ayetleri. Yani sizin de kalbiniz katılaşırsa sizden önceki insanların kalpleri katılaştığında düştükleri durumun aynısına sizler de düşersiniz demek istedi Allah Azze ve Celle. E zikrettiğim maddeleri bir düşünün. Yani hepsi çok çirkin maddeler, hani Allah'a karşı, Müslümanlara karşı çok çirkin maddelerdi. Öyleyse onlardan içtinâb edebilmek için yani kalp katı önce kalbimiz katı mıdır, değil midir onu tespit etmemiz lazım. Yani kendi, çünkü biz bunu kendimiz için okuyoruz bu Risale'yi. Nasihat, vaaz, irşad içerikli bir Risale. Kalplerimiz katı mıdır, değil midir önce buna karar vermek lazım. Çünkü tedavinin başlangıcı, önce hastalığı tespit etmektir. Yani bilmediğin bir şeyi yapamazsın. İki, daha tehlikeli bir şey çıkar ortaya. Sende olduğu halde görmediğin bir şeyi sürekli başkalarından mal edersin. Yani diyelim ki senin kalbin katıdır, kalbinde katılık var. Kalp katılığıyla ilgili bir risale okuyorsun. Eğer sen orada geçen sözleri kendi üzerine almazsan, kendini ona muhatap kabul etmezsen ki bununla ilgili bir ayette gelecek uzunca konuşacağımız, Şöyle bir problem başlıyor. Bu sefer insanları gözünün önüne getirmeye başlıyorsun. Yani hani mesela vay be bak falanca alamet filan da var. Falanca alamet filan da var diye. Zaten bu insanoğlunun helak olduğu an demektir. Yani demek ki Allah bütün hayır kapılarını ona kapatmış. Kendi gözünün önündeki kütüğü görmüyor da milletin gözündeki şeyi, çöpü görmeye başlıyor insan demektir. Bu insanla alakalı bir şey değil. Bu Allah'ın insanın üzerindeki bütün hayırları, hayır kapılarını kapattığının göstergesidir. Onun için bizden önceki milletler gibi yani kendini Allah'ın çocukları ve sevgili kulları olarak düşünüp bütün naks ve eksiklikleri başka ümmetlerde, başka milletlerde görenlerden olmamak adına öğrendiklerimizi önce kendi üstümüze almamız lazım. Kendimizi muhasebe etmemiz lazım, kendimize bakmamız lazım ta ki faydalanalım. Çünkü her kim ki yani bunu hiçbir zaman unutmayın Allah'tan hidayet talep ederse Allah azze ve celle mutlaka ona hidayet eder. Bu ne demektir, bu şu demektir. Yani Allah diyor, Ya ibadî fes tehdûni ehdîkum Benden hidayet talep edin, sizi hidayet edeyim, sizi doğru yola ulaştırayım, diye. Şimdi hidayet talep etmek iki türlü olur. Birincisi direkt elini kaldırırsın, Allah dersin ki, Ya Rabbi bana hidayet et, Ya Rabbi beni hastalıklarımdan, beni problemlerimden kurtar, beni dost doğru yol üzerinde sabit kıl diye, sözlü duada bulunursun. İkincisi ise hidayetin yollarını ararsın. Yani bu da fiili duadır. Hani hidayet bulabilmek için doğru yol üzerinde kalabilmek için bir şeyler ararsın, bir şeylerin peşinde koşarsın. Bunun en belirgin yolu da yani hidayeti aramanın bir şeylere kulak vermektir. Yani vaza, nasihata, irşada kulak vermektir. Ta ki insan kendindeki problemleri fark etsin ki ya hidayetten uzaklaşmasın veyahut da uzaklaşmışsa tekrardan hidayet üzerine geri dönsün. Onun için hani bunları dinlerken bu şekilde dinleyelim. Bir ders kitabı okuyoruz da Hani bir tane daha işte derslerimizin arasında şu kitabı da okudum diye katalım şeklinde değil de biraz daha üstümüze alınaraktan okursak inşallah daha faydalı olur. اما ذَمُّ الْقَسْوَةِ Kalp katılığının yerilmesine gelince, yani şimdi önce Risale'de kalp katılığının sebepleri ve onları gideren unsurlar. Bunlara girmeden önce İbn-i Recep bize iki şey yapmak istiyor. Bir, Kur'an'da ve sünnette kalp katılığı diye bir kavramın olduğunu ispat etmek istiyor. Bu birincisi bu mukaddimeyle, ile. İkincisi ise kalp katılığının kötü bir şey olduğunu bize ispat etmek istiyor ki ondan sonra bize anlattıklarının bir değeri olsun. Tamam, Bu mukaddimeden hedeflenen şey ne? İki şey. Bir, kitapta ve sünnette kalp katılığı diye bir kavram var. Yani İbn-i Receb bid'at olan bir kavram getirmemiş. İkincisi ise bu kalp katılığı kavramı Allah'ın ve Resulünün hoşnut olmadığı ve bundan dolayı da giderilmesi gereken bir kavram. Bize bunu anlatmak istiyor. Birinci ayeti söylüyor. قَالَ تَعَالَى ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ Sonra sizin kalpleriniz katılaştı. "Min badi ذَٰلِكَ Bundan sonra. Bundan sonradan kastetmiş olduğu şey ney? O olaydan sonra. Yani şimdi o olay, şeyle alakası ney, bundan sonra ile alakası ney? Çünkü o olayda onlar zaten kalpleri katı olduğundan dolayı Allah'ın emrine icabet etmemişler, geçen dersimizde anlattık. Fakat ne zaman ki o hayvandan bir parçayı alıp o cesede vurduklarında, ceset tekrardan kalkıp konuşmaya başladığında, kimin kendini öldürdüğünü söylediğinde, bu ayetten bir önceki ayetten bahsediyorum, onlar da bu vakayı gördüklerinde hani bu tip şeyler insanların kalbini yumuşatır. Yani bir mucize görmüşsün, bir keramet görmüşsün, kalbin yumuşuyor. Allah Azze ve Celle şunu diyor, kalbiniz katıydı, benim emrime icabet etmediniz. Sonra ben size bir mucize gösterdim, kalplerinde yumuşadı. Tüm meqaset qulubukum min bagdi zalike. Çünkü zaliken olabilmesi için bir müşarri ile olması lazım. Yani öncesinde geçen ve zalikenin kendisine işaret ettiği bir kısa olması lazım. Sonra bundan sonra işte bundan sonra dediği o öyle öyle şey vurdukları et parçasını vurdukları ve ölünün kalkıp konuştuğu an. Orada kalpleri yumuşadı. Sonra kalpler tekrardan şey oldu. Tekrardan katılmıştı. Fehiye <gülüyor> kel hijjareti ve o asd O kalpleriniz taş gibidir diyor Allah Taşın katılığı gibidir ev veya o asd kasveten. Taştan daha taştan dahi daha katıdır. Sonra beyena vech kavniha asd kasveten. Allahu Teala. Sonra beyena vech kavniha asd Sonra Allahu o kalplerin neden daha şiddetli olduğunun boyutunu açıkladı insanlara ve qûlühu Allah sözüyle ayetin devamı bu ve inne minel hicâreti taşlardan öyle taşlar vardır ki lemâyetefecceru minhu'l enhâr ondan nehirler fışkırır ve inne minhâ lemâ yeshakku feyahrucu minhu'l mâ onlardan öylesi vardır ki çatlar patlar parçalanır yeshakku şıkşık haline gelir feyahrucu minhu'l mâ ondan su çıkar وإن منها ve أطاشرًا o taşlardan öyle taşlar vardır ki lema yahbitu min Allah korkusundan dolayı yuvarlanır Allah korkusundan dolayı yukarıdan aşağıya doğru düşer diyor Allah azze ve celle Bu ayet-i kerime ile alakalı arkadaşlar birinci anlamamız gereken şey şu yani birinci madde olarak da kalpler kalplerin katılığı veya da kalplerin yumuşaklığı arızi bir durumdur lazimi bir durum değildir ne demek bu? Yani bir kalp katılaştı artık yumuşamaz, bir kalp yumuşadı artık katılaşmaz, bu kayda yanlıştır. Bir kalp bir zaman yumuşaktır, sonra onu yumuşak tutan esbaptan uzak durduğu için katılaşabilir. Bir kalp belli bir dönem katılaşır, fakat daha sonra kul onu yumuşatacak unsurların üzerine gittiğinden dolayı Allah Azze ve Celle onun kalbini tekrardan yumuşatabilir. Yani hani bazı insanlar, kendi içlerinde bulundukları hale tabiri caizse rıza gösteriyorlar. Mesela adam bazı şeyler dinliyor, bazı şeyler okuyor, kendindeki problemi fark ediyor. Diyor ki misal benim kalbim katı. Yani niye? Çünkü gözüm yaşarmaz, Allah Teala ve Celle'den korkmam, onun haramlarından içindeyim, benim kalbim katı. Ama ben buyum, ben değişmem. Bu zaten biliyorsunuz Allah muhafaza bunu geçen de söylemiştim. Bu yani ya küfürdür veya küfrün şubelerinden bir şube de çünkü bu Allah'ın rahmetinden umul kesmektir. Bu, insanın kendinin düzelmeyeceğine inanması celle'nin rahmetinden umut kesmesidir. Çünkü eğer bizim Allah'ımız varsa ve biz gerçekten buna inanıyorsak, O'nun kendini tanıttığı şekilde, O'nun isim ve sıfatlarıyla kendimizi inanıyorsak, nasıl o Allah bizi düzeltmeyecek? Yani kadir mi değildir düzeltmesin, Hani bu mantığın altını biraz kurcalarsak niye Allah'tan ümit kesmek küfürdür? Yani Allah haşa kadir değil midir? Senin problemin Allah'ın kudretini aşıyor mu ki Allah azze ve celle'den umut kestin? Yoksa onun merhametli olduğuna mı inanmıyorsun? Yani hani Allah azze ve celle merhametli değildir. Bana merhamet etmez mi diyorsun? Yoksa onun tövbeleri kabul edişini ret mi ediyorsun? Yani mutlaka bu itikat... Beraberinde mürekkep, fasit itikatları barındırır Allah Azze ve Celle'ye karşı. Ondan dolayı kalplerin değişmesi lazımı bir durum değildir, yani sabit bir durum değildir, arzı bir durumdur, değişken bir durumdur. Şu an kötü bir durumda olabilirim, fakat Allah Azze ve Celle'ye yönelirsem kalbin katılığını giderecek unsurlara yapışırsam şüphesiz ki Allah Azze ve Celle beni İsrail gibi bir kavmin bile bazı zamanlarda kalbini yumuşatabilmiş yani, hani bunlar gibi Kur'an-ı Kerim'de insan okuduğunda bunlar insan mı? dediğimiz insanların bile Allah azze ve celle belli dönemlerde kalplerini yumuşatmış. İkinci olaraktan bu ayetten anlamamız gereken kardeşler, bu Kavaid-ül dersinde de anlatmıştım. Bu konu çünkü davet konusunda bizim için çok önemli bir konu. Davetçinin insanlara davet yaparken misal vermesi meselesi. Yani anlattığı daveti vereceği mesajı teorik anlamdan çıkarıp, İnsanlar için gözle görülür, elle tutulur bir hale getirmesi, insanların daha iyi anlamasını sağlaması neyin üzerinde mebnidir? Doğru misal vermesinin üzerine mebnidir. Çünkü bakın Allah ve Rasulü en önemli gördükleri meseleleri insanlara misaller yoluyla anlatmışlardır. Yani misal vermiş adama, misal üzerinden vereceği şeyi anlatmış. Bunun sebebi nedir? Çünkü insanoğlu madde aleminde yaşıyor. Madde aleminde yaşadığı için de yani hani tuttuğu, gördüğü bir alemin içinde yaşıyor. Teorik olan şeyleri kolay kolay anlayamıyor. Yani teorik şeyler insan anlayamıyor. Fakat sen onu ona madde alemine çıkardığın zaman yani elle tuttuğu mesela kalem üzerinden ona bir örnek verdiğin zaman misal adam daha iyi anlıyor onu. Çünkü sen onu tabiri caizse zihin aleminden madde alemine çıkarmış oluyorsun. Bak burada da Allah azze ve celle kalp katılığı gibi ahlakın en önemli unsurlarından bir tanesini misal vermek suretiyle verdi. İkincisi vermiş olduğumuz misal insanlara ee, insanların yanında bilinen bir şey olması lazım. Yani sen mesela bu ayeti şöyle düşünün. Bu ayet Araplara indirilmiş bir ayet. Allah deseydi ki sizin kalpleriniz sonra katılaştı o Hindistan cevizi gibidir. Belki Hindistan cevizinden daha katıdır misal. Yani şimdi Hindistan cevizi de serttir. Doğru mu? Yani misal olarak da yanlış bir misal değildir. Ama Arap bu ayetten hiçbir şey anlamazdı. Yani Arap bu ayetten hiçbir şey anlamazdı. Araba sert dediğin zaman Hani kazdığı zaman arabı perişan eden şey ne? Kaya. Yani bir yeri kazdığında veya çöllerde onu perişan eden şey ne? Veya taşırken onu perişan eden şey sertliğinden şikayet ettiği şey kaya. Kaya onların hayatının bir parçası, ayrılmaz bir parçası. Allah azze ve celle onlara kaya örneğini verdiği zaman bununla alakalı mesele tam onların istediği şekilde anlaşılmış yani kalp katılığı, çirkin bir şeydir. İnsanı yoran bir şeydir, insanın ondan kurtulması lazım diye. İkinci bir mesele, bu ayet kimin hakkında inmiş? Dikkat edin. Bu ayet İsrail oğulları hakkında inmiş. Yani Beni İsrail hakkında inmiş. Allah'ın Beni İsrail'e taş örneğini vermesi çok daha belirgin bir şey. Çünkü onlar bundan önce Musa Aleyhisselam asasını taşa vurduğu zaman taş parçalanmıştı ve taştan 12 tane pınar çıkmıştı. Onlar bu manzarayı görmüşlerdi yani bazı taşlar Allah azze ve celle'nin emrine amadedir. Allah o taşlara emrettiği zaman taşlar onun korkusundan patlıyor ve ondan şeyler çıkıyor. Sular çıkıyor misal. Bunu gördüklerinden dolayı ben İsrail için söylüyorum. Ve mesela hadisi biliyorsunuz İmam Bukhari'de Musa aleyhisselamın erkekliğine rast söylüyorlardı sürekli. Bir gün Musa aleyhisselam bir kayanın arkasında banyo yaparken Allah Azze ve Celle kaya emretti, kaya yürümeye başladı yani yukarıdan aşağı doğru yuvarlanmaya başladı. Musa Aleyhisselam da onun peşinden koşup elbiselerini almak istedi. Bu arada insanlar Aleyhisselam'ın erkekliğinde bir problem olmadığını, birilerinin ona iftira ettiğini gördüler. O kaya kimin emriyle yerinden yuvarlandı? O kaya Allah'ın emriyle yerinden yuvarlandı. ben İsrail'in hayatında taş bir figür. Allah Azze ve Celle taş üzerinden onlara bir şey anlatmış. Doğal olarak vereceği mevhizeyi de taş üzerinden verince bak hem Araplara çok güzel bir örnek vermiş oldu Allah Azze ve Celle hem bu ayetin ilk kendini ilgilendiren insanlara çok güzel bir örnek verdi. Onun için bu bizim için de böyle. Yani karşımızdaki insanlara bir şeyler anlatmak istiyorsak ben bir örnek buldum bu örnek çok güzelle bu iş olmaz. Karşımızdaki insanların yanında anlaşılabilir bir örnek bulmamız lazım ve örneği vermemiz lazım. Örnek olarak da şu ayette olduğu gibi. Sizin kalpleriniz hindistan cevizi gibidir. Belki hindistan cevizinden daha serttir deseydi Allah doğru bir örnek olurdu. Fakat meramın anlaşılmasına yardımcı olan bir örnek olmazdı. Bu arada bu Tabi bu hitap bize de yönelik bir hitap. Asıl bu ayetten anlamamız gereken, gerçekten insan kendini bu ayeti öğrendikten sonra muhasebe etmesi lazım. Benim kalbim bir taş kadar Allah Allah'ın emirlerine amade midir? Burada Allah'ın anlatmak istediği bu. Yani Allah bir taşa emrettiğinde taş parçalanıyor o katılığına rağmen. Allah bir taşa emrettiğinde taş yuvarlanıyor. Allah bana da emrediyor. Yani yeri geldiğinde ağla diye, yeri geldiğinde üzül diye, yeri geldiğinde dua et diye Allah Azze ve Celle bana da emrediyor. Hele insan düşünmesi lazım. Ben gerçekten taştan daha mı çirkin bir hale geldim? Taştan daha kötü bir hale geldim mi ki şey yoktur. Benim kalbim taş kadar dahi Allah Celle'nin emirlerine icabet etmiyor diye. insanın kendi kendine bunu sorgulaması lazım. Sonra buradan çıkaracağımız başka bir şey. Bu zaten bir sonra veya ondan bir sonraki dersimizde de gelecek. Bu ayet-i kerimede. Kainattan ne varsa... Hepsi Allahu ze zikir ediyorlar. Hepsi Allahu ze tesbih ediyorlar ve hepsi Allah ze ile beraber. İnsanın bunu bazen tefekkür etmesi lazım. Yani taş Allah'ı tesbih ediyor, duvar Allah'ı tesbih ediyor, yer Allah'ı tesbih ediyor. Ve inni şeyin illa yusbihu bihamdihi. Yeryüzünde hiçbir şey yoktur ki ve inni şeyin illa yüsbihu bihamdihi muhakkak Allahu ve celle hamdi ile tesbih eder. Yüsbihu lehu ma fi semavati ve gökte olanların hepsi Allah ce tesbih eder diyor Allah celle. Yani insan kendine sorması lazım. Ben ne yapıyorum peki? Yani şu kapı, şu kitaplık, şu masa, şu halı bunlar hepsi Allah ce celleyi tesbih ediyorken, onu övüyorken ben ki akıllıyım. Allah ce celle beni bunlara şerefli kılmış ve bunları da bana musakkar kılmış. Yani bunlar hepsi benim hizmetimi gören unsurlar. Bunlar dahi Allah azze ve Celle tesbih ediyor Allah azze ve celleyi övüyorken peki ben akıllı ve şöhretli bir kul olarak ne yapıyorum Allah azze ve Celle ne kadar tesbih ediyorum diye insanın kendine sorması lazım. İkinci ayet kelimesi okuyorum. Ve Alla teala, "Älämiyäni lil lâzîn aamanu, an tâqshâa qulubuhum lizikirillâhi, wama nazele min al-haqi." Elem yani lillezina amanu iman edenler için vakit gelmedi mi? Iman edenler için vakit gelmedi mi? An an diyoruz ya Türkçede an kelimesi buradan geliyor. An yani Elem yani lillezina amanu iman edenler için vakit gelmedi mi? Entahsha qulubuhum li zikrillah. Kalplerinin Allah'ın zikrine karşı huşu içerisinde olmasının vakti gelmedi mi artık? Ve ma nezele min ve haktan indirilene karşı kalplerinin huşu içinde olmasının zamanı gelmedi mi? Bundan kast edilen ayetler, Allah'ın indirdiği ayetler. وَلَا يَكُونُوا كَلَّذِينَ اُوتُوا kitabe min قَبْلُ Kendilerinden önce, kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ Zaman onların üzerinde uzayınca فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ Onların kalpleri katılaştı, diyor Allah Azze ve Celle. Zaman onların üzerinde uzayınca onların kalpleri katılaştı. Bu ayet-i kerimenin nuzul sebebiyle alakalı sahabeden bize iki tane nuzul sebebi nakledilmiş. Bu ayet-i kerimeyle alakalı. Bunlardan bir tanesi İbni Ebi Hatim'in İbni Abbas'tan rivayet ettiği bir nuzul sebebi var. İbni Abbas diyor ki Allah muhacirlerin kalbini ağırdan almaya başladı. Yani onların kalplerinin ağır olduğu noktasında Allah Teala onları uyarmak istedi. Ve vahyin 13. yılında bu ayet-i kerime ile muhacirleri Allah Azze ve Celle azarladı. Yani bu ayet Mekke'de inmiş oluyor bu nuzul sebebine göre. Ve Allah Mekke'de o kadar çile çeken ve sürekli Allahla irtibatları çok kuvvetli olmasına rağmen muhacir olanları bu ayet-i kerime ile hitap ediyor, onları azarlıyor. Aynı i̇mam Müslüm Müslim bu ayetle alakalı i̇bn Mesud'dan bir rivayette bulunuyor. i̇bn Mesud diyor ki bizim İslamımızla Allah Azze ve bizi bu ayetle azarlaması arasında sadece dört sene vardı. Yani bizler Müslüman olduk, İslam'a girdik. Daha sonra aradan 4 sene geçince Allah Teala bu ayet-i kerimeyi indirmek suretiyle bizleri azarladı diye. Şimdi burada yani bu ayet-i kerimeye bu açıdan baktığımız zaman burada aslında bize de bir şey var. Ee, bir mesele var ki biraz önce söylediğim mesele de buydu. Yani bakın sahabe Allah Azze ve Celle bir ayet-i kerime indirdiği zaman bunu direkt kendi üstlerine alındıkları için terbiye olmuşlar. Yani mesela biz bazen diyoruz hani bu sahabe niye bu kadar iyi Müslümanlar, bunlar niye bu kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine icabet eden insanlar. Çünkü bunlar ister iyi olsun, ister kötü olsun inen bütün ayetleri kendi üzerine alınan insanlar. Yani şöyle düşünün, mesela Mekke'nin o kasvetli ortamında yaşayan bir Müslümanın böyle bir ayeti üzerine alması gerçekten çok zor. Yani zaten adamın Allah'tan başka hiç kimsesi yok. Zaten adam bütün bağlarını Allah Azze ve Celle ile kurmuş ve zaten ancak öyle karşısındaki müşriklerin eziyetlerine, zulümlerine karşı direnebiliyor insan. Buna rağmen yani bu hal bu olmasına rağmen Allah Azze ve Celle böyle bir ayet indiriyor o insanların üzerine. Belki şimdi biz siyeri okuduğumuz zaman mesela sahabenin içinde bulunduğu ve en güzel dönemler Mekke dönemi. Çünkü en çok Allah'a yakın oldukları, günahtan uzak oldukları dönem ve Allah'ın onları en çok övdüğü dönem Mekke'deki dönem. Buna rağmen Mesela o Mekke döneminde olmalarına rağmen Allah Teala onları azarlıyor ve onlar da bu azarın farkına varıyorlar. Hani Kur'an'ın ve zikrin sizin kalpleriniz üzerindeki etkisi iyice gitti diyor Allah Teala. Kendinize çeki düzen verin o unuttuklarınızı tekrardan hatırlayın ve Allah zevcelle hay şuurlu bir şekilde tedavi olabilmek için ona yakın olabilmek için Allah zevcelle zikredin ve onun kitabını okuyun diye Allah zevcelle sahabeleri uyardı. Ve sahabe de Allah'ın izniyle bu ayetten Allah zevcelle'nin ve vermek istediği mesajı direkt bir şekilde aldı. Şimdi sıra bizde. Yani zaten Müslümanın Kur'an okurken şöyle söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'den her okuyan istifade edebilir mi? Her okuyan istifade edebilir mi? Niye edemez peki? Sebep, delil ne? Yani mesela Kur'an'ı Allah hidayet olarak göndermiş. Yol gösterici olarak göndermiş. Münir diyor Allah kitaba, aydınlatıcı bir yol diyor. Peki madem öyle o zaman bu Kur'an'a her yönelene Kur'an-ı Kerim'in hidayet etmesi lazım. Doğru mudur peki bu? Doğru mudur? Kur'an-ı Kerim mutlak olarak insanlara hidayet hidayet değildir. Mesela Allah ze ve ne diyorum? Huden lil muttaqin. Bu kitap muttaki olan insanlara hidayettir. Ve nunzilu minel Kur'an ma huwa şifao ve lil mu'minin. Biz bu Kur'an'ı şifa ve rahmet olarak müminlere indiriz diyor Allah. ze ve celle. Yani ve la yazidu'z zalimina illa Ve Zalimlerin de sadece husranını artırır bu Kur'an diyor Allah. Yani biz Kur'an-ı Kerim'i okumak veya Kur'an-ı Kerim'i hafz etmemiz, Kur'an-ı Kerim'den istifade etmemiz veya O'nun bize yol göstermesi, bizi terbiye etmesi anlamına gelmez. Böyle bir şey yok. Ne zaman Kur'an-ı Kerim bizim üzerinde bizi terbiye eder? Belli maddeler var. Yani Kur'an okurken, Kur'an-ı Kerim'den istifade edebilmemizin belli maddeleri var. Bunlardan bir tanesi, ben bir tanesini söyleyeceğim şimdi, okunan Kur'an ayetleri sanki muhatabın kendi üzerine iniyormuş gibi kendi üzerine alıp Allah azze ve celle direkt ona ses ey Ali, ey Veli, ey Ahmet, ey Mehmet diye sanki bizim kendimize sesleniyormuş gibi Kur'an ayetlerini okuduğumuz zaman o zaman Kur'an insanın kalbinde yer etmeye başlıyor, insanın kalbinde değişiklikler yapmaya başlıyor. Zaten kalpte vuku bulan değişiklikler de insanların sözlerine ve insanların amellerine yansıyor. Fakat ezberleyelim ve okuyalım ezberleyelim ve anlatalım. Ezberleyelim ve bilelim. Ezberleyelim ve sorulduğu zaman şu kadar ezberim var diyelim gibi okumuş olduğumuz Kur'an bize hiçbir fayda vermediği gibi zaten biraz sonra gelecek kitap sahibinin kalbi en katı olan kalptir. Zaten bize hiçbir fayda vermediği gibi aynı zamanda bizim zulmümüzü arttırır, tuğyanımızı arttırır. Yani Allah azze ve celle bize tabiri caizse şöyle der. Madem sen bu kitabı e, ben, beni razı etmek için öğrenmiyor ve beni razı etmek için okumuyorsun. Senin başka rızan var. Öyleyse ben de bu Kur'anla nifak ehlinin küfrünü ve nifakını artırdığım gibi senin de küfrünü ve nifakını artıracağım diye ve başlar Kur'an-ı Kerim güzel lanet etme. İmam Müslümü Ömer radıyallahu anh'tan anlattığı hadise ediniz. İnna Allah yarfu bihaza'l kitabi aqwamen ve yada'u bihi aharin. bu kitapla bazı insanları yüceltir. Bazı kavimleri bazı kavimleri de bu kitapla alçaltır. Yani bu kitaba yapışmalarına rağmen bu kitap onları alçalttıkça alçaltır. Ondan dolayı kardeşlerim yani okuduklarımızdan istifade etmek istiyorsak biz de sahabe gibi yapmamız lazım. Ne yapmış sahabe? İnan Kur'an ayetlerini direkt kendi üzerlerine alınmışlar. Başka bu ayet-i kerimeden anlamamız gereken üçüncü bir mesele ise şudur. Bu فَتَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ yani Allah Azze ve Celle burada ahlak ilmi ile alakalı, ahlak ilkeleriyle alakalı Müslüman'a çok güzel bir şey öğretiyor. O da nedir? Allah Azze ve Celle diyor ki, ne olursa olsun bir şeyin başı ile ortası ile sonu bir olmaz. Bir şeyin başı ile ortası ile sonu bir olmaz. Yani siz bir şey yaptığınız zaman veya bir işe kalkıştığınız zaman işin başında Zaten işin kendinden kaynaklanan bir enerji, bir heyecan vardır. Fakat insan fıtratı itibariyle bir şey üzerinde çok fazla devam ettiğinde onu artık sıradanlaştırmaya başlıyor. Yani mesela ilim de öyledir. İlk ilim okuduğunda bir heyecan olur insanda böyle e, bu işi yapacağım, becereceğim, edeceğim gibi. Fakat belli bir zaman geçtikten sonra yolun uzun olduğunu, çok fazla sabretmesi gerektiğini vesaire de görünce insan bu sefer şimdi ne zaman bitecek? Ne zaman işte hoca olacağız? Ne zaman işte evimize döneceğiz vesaire insan yavaş yavaş bakmaya başlar. Hakkese diyelim ki namaz, namaza yeni başlayan insan öyle bir namaz kılar ki kendisini Allah azze ve celle'nin huzurunda gibi hissetmeye başlar sanki miraçtadır şeklinde. Fakat belli bir zaman sonra namazı kılmak için kılmaya başlar insan. Allah azze ve celle burada bize neyi öğretiyor? Şunu öğretiyor. Diyor ki doğrudur. Zaman sizin üzerinizden geçtiği zaman Zaman, üzerinizden geçtiği zaman yaptığınız ameller sizin üzerinde, üzerinizdeki etkisini yitirebilir. Fakat bu şu anlama gelmez, tekrar aynı heyecan elde edilemez anlamına gelmez. Ondan dolayı ben diyorum ki diyor Allah, اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ Vakit gelmedi mi artık, tamam. Yani bir bıktınız, bir sıkıldınız, üzerinizdeki salih amellerin etkisi gitti, tamam. Fakat tekrardan isterseniz şeye dönebilirsiniz, o ya. Tekrardan isterseniz o e, ilk zamanki etkilenmenize tekrardan dönebilirsiniz. Şimdi bu bizim için de geçerli, aynı zamanda. Buradan anlayacağımız şudur. Yani Peygamber de böyle söylüyor zaman zaten. İnne li kulli amelin şira, walikulli şiratin fetra. Şüphesiz ki her amelin bir canlılık dönemi, her canlılığın bir fetret dönemi vardır. Bu senle alakalı bir mesele değil, bu insan olmakla alakalı bir mesele. Bir şeylerin heyecanını hisseder insan. Ondan sonra belli bir dönem zaman geçtikten sonra yavaş yavaş ondan, ona karşı bir bıkkınlık oluşur insanın içerisinde. Fakat bu şu anlama gelmez hani ben artık bıktım, ben artık sıkıldım. E ben bir daha da bu eski heyecanımı şey yapamam, eski heyecanımı kazanamam anlamına gelmez kesinlikle. İnsan isterse, üzerine düşerse, kalbini harekete geçirecek amelleri tespit ederse Allah'ın izni Allah'tır, kalpler de O'nun elindedir. Allah azze ve celle tekrardan insana aynı heyecanı verebilir. Zaten bu ayetin bir sonraki ayetini bilen var mı içinizde? Bundan bir sonra gelen ayet var. Yani hadit 22 olması lazım, 16, hadit 17 olması lazım. Allah bu ayetten bir sonraki ayette diyor ki اِعْلَمٌ اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Şüphesiz ki Allah toprağı ölümünden sonra tekrardan diriltir. Yani ne alaka var hani toprak, yağmur, yağmurun yağması toprağı diriltmesi ve bu ayetle bağlam içinde bir alaka var mı? Zahiren bir alaka görülmüyor. Fakat Allah burada yine Arapların çok iyi anlayacağı bir örnekle onlara şunu veriyor. Evet diyor, nasıl ki her senenin bir kışı vardır. Ve bu kış geldiği zaman toprak ölü haline geçer. Fakat sonra bahar geldiğinde Allah Azze ve Celle gökyüzünden yağmur indirmek suretiyle o toprağa tekrardan hayat verir. Allah ölü toprağa ölümünden sonra tekrardan can verir. Sizden de bazılarınızın kalbi ölmüş olabilir. Kalbinizde bir hayat bir hareket hissetmiyor olabilirsiniz. Fakat bilin ki toprağın sahibi olan Allah toprağı dirilttiği gibi sizin kalbinizin sahibi olan Allah da tekrardan bir yağmur indirip sizin kalbinizi diriltebilir. Yani şunu söylüyor başa dönüyoruz tekrar Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Kalplerinizdeki problemler sizi Allah'tan uzaklaştırmasın. Bilakis daha fazla Allah'a yönelin. Daha fazla Allah'a yönelin ki Allah azze ve celle sen kalplerinizi tekrardan dirilsin diye Allah azze ve celle Müslümanlara söylüyor. Üçüncü bir ayet daha vermiş i̇bn burada. O da Zumer suresinde. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanlara veil olsun diyor Allahu Teala. Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanlara veil olsun diyor Allahu Teala. Ulaiike işte onlar fi dalal mubin. Ap açık bir sapıklık üzerinedirler. Bu ayet kelimenin başında şöyle Efemen şerahlahullah sadrahu lil islami fehu ala nurum min rabbih. Fe veilun lil qasiyati kulubihim min zikrillah ulaiike fi dalalin Allah'ın kalbini İslam'a açıp da Rabbinden bir nur üzere olanla böyle olmayanın hali hiç bir olur mu? diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın kalbini İslam'a açıp da genişletip de Rabbinden bir nur üzere olan insanın misaliyle böyle olmayanın misali hiç bir olur mu? Fawayilunil qasiyati kulubumun mizikrila. Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanlara awayil olsun. Allah Azze ve Celle onlara azarlıyor, onlara beddua ediyor. Tabiri caizse awayil olsun. Onlar ap açık bir sapıklık içerisindedirler diye Allah söylüyor. İbn-i diyor ki فَوَصَفَ أَهْلَ الْكِتَابِ بِالْقَسْوَةِ Allah kitab ehlini bu ayetlerde kalp katılığı ile vasfetti. وَنَهَانَا عَنِ الْتَشَبُّهِ بِهِمْ Ve bizi de onlara benzemekten nehyetti. Yani ehli kitabı bize anlattı. Onların bir sıfatını bize öğretti. Ve bununla beraber biz Müslümanlara da bir mesaj verdi. Dedi ki Allah Celle, onlara benzemeyin. Onlar gibi olmayın diye Allah bizleri uyardı. Buraya kadar anlattıklarımla hmm. ilgili anlaşılmayan bu ayetler ayetler bitti. Başka bir tarafa geçeceğiz. Soru soracak olan var mı? Yok. قال بعض السلف bazıları dedi ki la yakunu eşşed kasveten min sahibi kitabi iza kasat. La yakunu şey olmaz. Eşşed kasveten Daha şiddetli kalbi katı olamaz. مِنْ صَاحِبِ الْكِتَابِ كِتَابْ kasar اِذَا Kalbi katılaştığı zaman. Yani selef alimleri bize şunu söylüyorlar. Cahilin kalp katılığıyla ilimden ve kitaptan haberdar olanın kalp katılığı birbiriyle aynı değildir. İkisinin de kalbi katılaşabilir. Fakat kitap sahibi olanın kalbinin katılığı cahil olanın kalbinin katılığından çok çok daha fazla şiddetlidir. Yani burada aslında oturup düşünmesi gereken kimler? Bizleriz. Hani meseleden haberdar olan insanın kalbi katılaşırsa bunun kalbinin katılığı meseleden haberdar olmayan insanın katılığından çok çok daha fazladır. Sebep? Burada çünkü alemlerin Rabbi olan Allah Allah'ın e, olaya müdahale etmesi vardır. Nasıl? Çünkü cahil olan insan, kalbi nasıl katılaşır cahil olan insanın? Cahil olan insan ya dünyayı meyletmiştir ve heva hevasının peşine düşmüştür ve bununla beraber Allah Azze ve Celle onun kalbini katılaştırmıştır. Fakat bilgi sahibi olan insan hakkı biliyor, düzenmenin yolunu biliyor, kendi halinden haberdardır. Fakat buna rağmen, yani biliyor olmasına rağmen bundan yüz çevirmiştir ve başka şeylere yönelmiştir. Böyle olunca da Allah azze ve elle, madem sen hakkı ve hakkın yollarını bildiğin halde bunun üzerinde katılaştın diye, Allah azze ve onun kalbini daha fazla ceza olarak, rükübet olarak onun kalbini daha fazla katılaştırıyor. Ondan dolayı çok çok daha fazla dikkat etmek lazım. Bunun en güzel delilini söyleyecek var mı içinizden? Daha önce anlatmıştım yani defaaten anlatmıştım. Bunun deliliyle alakalı yani bilgi sahibi olan, hayrın ortamında olan insan eğer hayırdan yüz çeviriyor ve bilgiden yüz çeviriyorsa, hidayetten Allah azze ve celle onu daha fazla cezalandırıyor, ona daha fazla lanet ediyor diye. Buyurun. Araf suresindeki alemin, alemin hâli. Tamam, olur. Yani, ''Teksi'lere de Amir diye geçen vatandaş. Fakat Allah azze ve celle sadece kendisine kitabımızı, ayetlerimizi verdiğimiz adam diyor, onu tanıtırken. O adam başka? Yok, o konuyla alakalı değil. Başka bu Tövbe suresinin son ayetlerini duyur. Allah'ın üzerinde bir sure indirdiğinde, şimdi veriyorum, hanginizin imanını Tamam, onu söylüyorum. Öyle. Tövbe suresinin son sayfasındaki ayetleri söylemiştik daha önce değil mi? Yani Allah Azze ve Celle onların üzerine bir ayet indirdiğinde, bir sure indirdiğinde, onlar ne derler? اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِي iman. ''Bu hanginizin imanını artırdı?' diye söylerler. Kim bunlar? Bunlar münafık olan insanlar. Yani e, bunlar peygamberimizin yanında, peygamberimizden ayet dinliyorlar, peygamberimizden hadis dinliyorlar onun vaazlarına katılıyorlar. Ama hiç etkilenmek bir tarafa Allah azze ve celle onların küfürlerini arttırdıkça onların küfürlerini daha fazla artırıyor. Sebep ne? Çünkü kalplerini açmamışlar. Yani ortamda bulunuyorlar ama haktan yüz çevirmişler. Biliyorsun yüz çevirmek iki türlü oluyor. Yani ya zahiren ve batinen insan yüz çeviriyor veyahut da ya zahiren ya batinen. Yani tek taraflı insan yüz çeviriyor. Bunlar da zahiren yüz çevirmemişler. Hani peygamberin meclisinde oturuyorlar, onu dinliyorlar. Ama batinen yüz çevirmişler. Yani anlatılanlarla onlara indirilen hakla hidayetle uzaktan yakından alakaları yok. Böyle olunca Allah kafirlere verdiği cezadan daha fazlasını onlara vermiş. Yani mesela kafir ateşin diyelim ki bir tabakadaysa bunlar onlardan daha alt tabakada bulunacaklar. Kafirin bir gün geri dönüp tövbe etme imkanı var ama Allah azze ve celle bunların üzerindeki tövbe kapılarını kapatmış. Tekrardan dönüp tövbe edebilecek bir kapı bırakmamış Allah azze ve celle. Onlara sebep ne? Yani oysa bunlar kafirler kadar zararları yok İslam'a. Allah Azze ve en nefret ettiği şey yapıyorlar. Hakkın ve hidayetin ortasında bulunmalarına rağmen hakkan ve hidayetten istifade etmiyorlar. Onun için kitap sahibi kalbi katılaştığı zaman maalesef normal bir insanın kalp katılığından daha beter oluyor. Yani Allah Teala bizlerin bunlardan olmaktan muhafaza eylesin. Ve Tirmizi'den hadis-i İbn Ömer, Ömer'in rivayetinde قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem La تُكْفِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ın zikri dışında çokça konuşmayınız. فَإِنَّ Çünkü Allah'ı zikretmeden çokça konuşmak قَدْ صُوَةٌ Kalbi katılaştırır. Ve şüphesiz ki Allah'tan en uzak olan insan القَلْبُ الْقَاسِ Kalbi katı olan insandır aynı zamanda. Bir derece bu hadisi bize dediğimiz iki sebepten dolayı verdi. Yani birincisi kalp katılı diye bir kavramın sünnette olduğunu anlatmak için, ikincisi bunun da çok kötü bir şey olduğunu anlatmak için söyledi. Fakat e, bu rivayet normalde e, İbrahim bin Abdullah bin Hatip adında senedinde bir tane şey var, ravi var. Bu ravi ile Cehvet Adil alimleri arasında üzerinde çok fazla ihtilaf edilmiş bir adam ve nihayetinde anlaşılan bu adamın meçhul olan bir adam olduğu. Yani bu adamın kim olduğu, çok fazla bilinmeyen bir adam olduğu, biliniyor diyenler de onunla alakalı çok değişik şeyler söylemişler. Şimdi biz daha önce de söylemiştik, demiştik ki, bir tane hadisin sahih olabilmesi için beş tane şart lazım. Yani bir hadise itibar edebilmemiz için beş tane şart lazım. Bunlar neydi bu beş tane şart? Var mı söyleyecek olan sizin dışınızda beş tane şart? Bunlardan bir tanesi, hadisin senedi muttasıl olacak. Yani peygamberimize kadar hadisin yollarında hiçbir kopukluk bulunmayacak. İkincisi, hadisi rivayet eden râvinin adalet sıfatı olacak. Yani bileceğiz ki bu adam küfürden, bileceğiz ki bu adam şirkten, bidaattan ve haramlardan uzak olan bir adamdır. Üçüncüsü, hadisi rivayet eden adamın zaptı olacak. Zapt ne demek? Yani adam duyduklarını güzel ezberleyecek, yanından kaydettiklerini de doğru kaydedecek. Zapt iki kısım, ezber zaptı ve yazı zaptı, ikisi de doğru olarak. Üçüncüsü, kendinden daha sika olanlara muhalefet etmeyecek. Yani on kişi hadisi rivayet etmiş, bir hepsi sika, hepsi güvenilir. Fakat bir tanesi dokuz tane güvenlilere muhalefet ediyor, böyle bir şey olmayacak. Beşincisi de hadiste zahiren görünmeyen, fakat hadis alimlerinden böyle bu konuda çok iyi olanların tespit edebileceği zarar verici bir illet hadiste bulunmayacak. Şimdi farkındaysanız bunların içerisinden, bu saygıtlarımızdan, iki tane şartın yerine gelmesi, yani ravi'nin adaleti ve ravi'nin zaptı. Bu iki şarttan emin olabilmemiz için önce ne olması lazım? Adamı tanımamız lazım. Doğru mu? Adamı bileceğiz ki, ya bu adam kimdir, nerede yaşamış, bu adam kimlerle beraber yaşamış, ki bilirim, beraberinde bu adam adil olan bir adam mıdır, yoksa bu adam zabıt olan bir adam mıdır diye bunu bilirim. Ravi meçhul olduğu zaman bu ikisinden emin olma, durumu söz konusu olmadığından bu hadis otomatikmen zayıf hadis konumuna düşer. Onun için bu bize vermiş olduğu hadis de zayıf bir hadis. Aynı hadisi İmam Mevat ve Malik Muvatta'da ben işittim ki İsa Aleyhisselam böyle demiştir diye naklediyor. Yani bu önümüzdeki hadisi ben işittim ki diyani birilerinden duymuş o noktada İsa Aleyhisselam bir şey yapıyor. İsa Aleyhisselam böyle söylüyor diyor. Tabi buna emin olmamız mümkün değil. Yani hani İsa Aleyhisselam bu sözü söylemiş mi? Yoksa bu sözü söylememiş mi? Bundan emin olmamız mümkün değil. Fakat ne yaparız? Peygamberimiz İsrail ve İsrail'in bize verdiği haberlerle ilgili Müslümanlara bir şey vermiş değil mi? Bir ölçü vermiş, salifte. Peygamberimiz ne diyor? Onlar size bir şey söyledikleri zaman onları yalanlamayın da onları doğrulamayın da. Deyin ki biz size ve bize indirilene iman ettik. Bu İsrail'i rivayetlere karşı Peygamber bize öğrettiği tavırdır. Niye? Çünkü Allah muhafaza söylediğine yalandır dersin, o söz gerçekten peygamberin sözüdür. Yani o, o güne kadar muhafaza edilmiştir, peygamberin sözünü yalanlamış olursun. Allah muhafaza doğrudur dersin, peygamber o sözü söylememiştir, ona yalan olaraktan o söz nispet edilmiştir. Sen de peygambere yalan olarak atılan iftiraya ortaklık etmiş olursun. Ki bu da yalan hadis uydurma kapsamındadır zaten, ona düşmüş olursun. Ama desen ki, şüphesiz ki biz sizden indirilene, ve bizden indirilene, bize indirilene iman ettik, kendini her türlü selamete ve korumaya alırsın. Fakat şunu söyleyebiliriz, söz senet yönünden sahih olmasa da İsa Aleyhisselamın söyleyip söylemediğini bilmesek de fakat mana itibariyle doğru mudur? Mana itibariyle doğrudur. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in mefhumunda da aynı mana vardır. Allah Azze ve Celle ne diyor? ela بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُ Şüphesiz ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Doğru mu? Tabii ben böyle diyebilir miyim o zaman şimdi? Öyleyse Allah'ın zikri dışındaki şeylerle de kalp mutmayını yitirir ve katılaşmaya başlar. Desem bu doğru bir cümle olur. Ve ben bunun Kuran-ı Kerim'in mefhumundan almış olurum. Onun için önümüzdeki hadis senet yönünden zayıftır. Senet yönünden kabul edilemez. Fakat mana itibariyle doğrudur. Ee, bu da bize tabii bir şey öğretir. Yani Allah'ın zikri dışındaki şeylerle meşgul olup kalplerimizi katılaşmaya götürmememiz. Lazım diyebiliriz. İkinci hadis Vafi Musn edib ezar. Yani anes anes adi Dört şey şaka'dandır. Şaka ne demek biliyorsunuz İslam'da iki kavram var birbirini karşılayan. Saeid ve Şaqi. Yani onu da Allah diyor Kur'an'a Faminu Şaqiun ve Mimin Onların içerisinde şakî olanlar vardır. Ve Onların içerisinde sa'id olanlar vardır. Şaqi. Yani bedbaht olmuş insan demek. Dünyada ve ahirette bedbaht olan insan. Said olan insan ise dünyada ve ahirette mutlu olan insan demek. Yani felaha ermiş insan demek. Dört şey şakavettendir. Yani insanın bedbaht olduğunu gösterir. Bir, dört şey şakadandır. Cumudu'l-i'nin, gözlerin e, kuruluğu. Gözlerin kuruluğu. Ve kasavetul kalbi, kalplerin katılığı. Ve tuulul emeli, ve insanın uzun emelli olması, uzun emelden kastettiğimiz nedir? Uzun emel. Aşağı Yok. Uzun emel, insanın böyle işte hani bir ev yapacağım, bir araba yapacağım, işte şu yaşa gelirsem, köyde bir yazlık yapacağım falan şöyle. insan sürekli ileriye dönük temennilerin olması, emel sahibi, böyle hedef sahibi olması, ilerici olması diyelim. Normalde Müslüman'da böyle bir şey olur mu kardeşler? yani geleceğe dair emel mesela şimdi hani ben işte örnek veriyorum ee, şey yapacağım. İşte şeyi bitireceğim, medreseyi bitireceğim. Ondan sonra gideceğim işte evleneceğim. Ondan sonra işte şöyle yapacağım. İşte bir kitap ev açacağım. İşte bir şöyle bir şey kuracağım falan. Yakışır mı bu Müslümana? Yakışmaz değil. Çünkü kader Allah'ın üzerine elinde. Sen ne kadar emel ve hedef kurarsan kur, sonuçta senin dediğin değil, Arapların dediği gibi ''Ente turidu ve ene uridu Allahü yefa'luma yurid'' Yani sen de istiyorsun, ben de istiyorum ama neticede Allah istediğini yapıyor diye. Kader Allah azze ve de, Allah azze ve Celle o kaderiyle istediğini şey yapmasın, istediğini takdir eder. Öyleyse geleceğe dair hesaplar yapmaktansa insan içinde bulunduğu günde Allah'ın onun üzerine yüklediği sorumlulukları Va ve ona vermiş olduğu fırsatları değerlendirmesi en evlâ olanıdır. Yani Allah bugün mesela bak ben biliyorum, bana bir fırsat vermiş. İlim öğrenebiliyorum ve ilim öğretebiliyorum. Doğru mu? Şimdi benim fırsatım bu. Ben bunu nasıl daha güzel değerlendirebilirim? Bunun peşine düşersem hem dünyamı hem ahiretimi kurtarırım. Fakat ben bununla yetinmeyip desem ki işte ben bir gün bir tane külliye kuracağım, i̇şte yüz tane olalı bir medrese yapacağım, i̇şte bin tane öğrenci olacağım, yüz tane müddet edeceğim, Allah bilir. Yani belki buradan çıkınca kalbin teklenecek, düşeceksin, öleceksin. Boşuna enerjini oraya harcamak yerine, Allah'ın kaderiyle şey yapmak yerine, boş yere pazarlık yapmak yerine Allah'ın sana vermiş olduğu fırsatları bugün değerlendirirsen senin için çok olur Bizim öğrencilerde genelde ne var? işte? bir gün Bukhari'yi ezberleyeceğim, bir gün şunu... Sen hele bugünkü olan üç tane hadisi ezberle. Bukhari'yi sonra ezberlersin, orada bekler yani. Onu bitirirsen sıra zaten ona da gelecek yani. Hani bir sabır, sükunet içerisinde Kur'an'ı ezberleyeceğim falan, sen şu vakarayı bir bitir. Kur'an ezberi meselesine geliriz daha sonra yani. yani. Önce şu an senin ezberlemek gereken belli bir yer var. Onun için Turi emel hem dünya anlamında, hem dinin bazı alanlarında insana zarar veriyor. Sebebi de insanın şu an yapması gerekenlerden alıkoyduğundan dolayı. وَالْحَسُ عَلَى الدُّنْيَا Ve dünyaya karşı hızlı olmak. Diyor ki İbn-i Receb, İbn Cevzi'' Bu İbnü'l ül Cevzi kim? İbn-i Qaym-ül de. Bu İbnü'l ül Cevzi 500'lü yıllarda yaşayan. Bu da Hanbeli alimlerinden olan, bu Telbis-ül şeytanın aldatmacası diye çevrilen ondan sonra mevduat kitabı ondan sonra safvetü sufuva kitabı ondan sonra tefsir, tefsiri var hakez abu ibnu cebzinin tefsiri ibnu cebzinin bu o ibnu cebzinin seydur adında bir kitabı var onu da Türkçe'ye çevirmişler geçen gördüm hatırlı satırlar diye bir kitap halinde çevirmişler bunun mevduat zayıf uydurma hadisleri bir kitabı var. zekerehu İbnü'l-Cevzi fi'l-Mevdu'at, Mevduat kitabında İbnü'l-Cevzi bu hadisi zikretti. Min tarîk Abi Davud, Ebu Davud en-Nuhay'i el-kezzab. yani. Ebu Davud en adında kezzap olan bir râvi var. Tamam? Hanis Hakim Abdullah İbn Abi Tarha an Demiş. O zaman bu hadis Kesinlikle bunu hadis dememiz doğru da değil. Yani peygamber sözü olaraktan hadis dememiz doğru değil. Zaten İbn İbnül Acep böyle demesine rağmen bunu nasıl burada zikretti? Allahu Aleyküm. Bu hadis yani en basit ifadeyle en şiddetli şekilde zayıf olan, daiful cidden dediğimiz yani ciddi anlamda, kuvvetli anlamda zayıftır dediğimiz hadisler. Fakat İmru Cevzi gibi bazı alimler bunu mevzuattan zikretmişler. Ee, hadis alimleri arasında hadisleri zayıf kabul etmeden mütesahhir olanlar olduğu gibi hadisleri zayıf kabul etmeden müteşedid alimler de var. Yani mesela bazılarının kuralları çok katı. Hani bir hadise sahih diyebilmek için kuralları çok katı mesela. Bunlardan bir tanesi kim? İmam Bukhari. Yani İmam Bukhari'nin hadise sahih demek doğru şeyi çok çok katı. Ondan dolayı zaten birçok sahih hadisi kitabına da bir almamış. Misal, Bunlardan bir tanesi mesela İl Yani birçok normal zayıf olan hadisi mevzu hadis olarak kabul etmiş. Ve şeyini almış, mevzuat kitabına almış. Bu da hadis diyemeyiz bunu. aynı zamanda. Sadece bir söz olarak okumuş, kabul edelim bunu. قَالَ مَنِكُ بْنِ دِنَرِ M'anik ibn Dinar dedi ki, bu da selefin büyüklerinden bir tane alim. مَا دُلِبَ عَبْدٌ بِعُقُوبَةٍ أَعْزَمًا مِنْ قَسْوَةِ الْقَلْبِ ma'zubun kula vurulmamıştır, bir hukubetin bir ceza yani kul ceza yememiştir. Darbe ukube yani ceza vermek anlamında. Biliyorsunuz darabe kelimesi normalde asa itibariyle vurmak. Fakat farklı kalıplarda kullanıldığında farklı terkiplerde farklı anlamda ifade ediyor. Mesela darabe aleyhi dediğin zaman ona vurdudan daha ziyade ona bir ceza verdi mesela bir vergi cezası, bir para cezası verdi gibi ma'duri bi'adab bi'ukubatin Kula bir ceza verilmemiştir azame daha büyük bir ceza verilmemişin kasveti kalbi kalp katilinden daha büyük bir ceza verilmemiştir zekeramu Abdullah Ahmet ahmed fi Abdullah abulah ahmed yani İmam ahmed ibni hamberin oğlu abdullah zud kitabından bu rivayeti maliki bedinadan zikretti ve kale huzaifatu'l marashi huzaifatu'l marashi dedi ki ma usiba min kalp katılığından daha büyük bir musibet ile musibetlenmemiştir diye. hatta İbn-i Kayyum'un bununla alakalı çok güzel bir sözü var düşün ki diyor Allah Azze ve Celle sırf kalbin katılığını eritsin diye ateşi yaratmıştır yani Allah Azze ve Celle sırf kalplerdeki katılığı eritebilmek için Allah Azze ve Celle cehennem ateşini yaratmıştır ki Allah'ın insanları kendisiyle korkuttuğu en büyük şey Allah'ın ateşidir bu ateşi niye var? Zaten insanların kalplerindeki katılık ondan ürksün ve erisin diye var. Korksun ve erisin diye var. Eli miyenler de eresinler diye var. Hani kıyamet günü de eresinler diye var. E böyle büyük bir şey eğer Allahu insana böyle bir ceza vermişse, zaten bundan daha büyük bir ceza yoktur. Niye? Çünkü kalbin katıldığı insanı bütün hayırlardan alıkoyduğu gibi bütün şerlerden iter. Kalbin yumuşaklığı ve kalbin mutmain olması, selim olması İnsanı bütün hayırlara teşvik gibi, insanı bütün kötülüklerden alıp koyar. Geçen dersimizin başında söylediğimiz gibi. Niye İslam alimleri kalple ilgilenmişler? Çünkü ahlakın da, yani iyi ahlakın da, kötü ahlakın da temelini kalp oluşturur. Kalp güzelse, gerisi zaten güzeldir. Kalp kötüyse, gerisi zaten kötüdür. E madem eğer Allah azze ve musibeti temele vermişse, o zaman bundan daha büyük bir musibet yoktur. Çünkü diğer bütün musibetler bunun feri'dir. Bundan türer. Ondan dolayı Allah neden e, temennimiz ve kalplerimizi yumuşatmayı bize nasip eylemesi ve bize kalbe katı olan insanlardan olmaktan muhafaza etmesidir. Amin. Evet dersiniz bu kadar. Bugünkü birinci dersiniz. Dersle de alakalı soru sormak isteyen varsa buyursun yoksa bitireceğiz. 11. Tabii kitapta Hud suresiyle alakalı. Cennetten Kuba dinine hayatla alakalı bir kıssaımız vardı. Tamam. Yani ben sayıyı okumadan harekettim de uyuşlaşalım. Yani eskiden işte Kuba dinine hayatın işte yol kesen işte bir eşkıya. Doğru. Bu ayeti duyduktan sonra. Tamam. Tövbe et, yani. Zaten bir kavmi şey yapmak için, yani bir kavmi gene soymak için bu sureyi atıyor. Kuba dinine hayat sudayken işte o kavimde oturmuş kendi aralarında Kur'an okuyorlar veya namaz kılıyorlar. Bir tanesi bu ayeti okuyunca اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَنْ تَقْشَعَ عَقُرْ وَهُمْ Çok kötü oluyor yani yani artık zamanı gelmedi mi, vakti gelmedi mi. O günden sonra da zaten Fulay İbn-i dediğimiz şahıs ortaya çıkıyor. Herkesten buna benzer biri daha var Selefte. بِشِرْحَافِ dedikleri بِشِرْحَافِ çıplak ayaklı bişir dedikleri yine böyle işçi içen böyle işte fasık bir adam o da aynı şekilde yine böyle bir şeyde böyle bir gecede